sağlam olmuş.、Evet. Sabah namazını vakti geçtikten sonra tekrar normal faz olarak kılabilirsiniz dedi diyor.、Evet. Yani güneş doğmuş fakat bunu tekrar fazını da su yapıp faz da su olarak kılabilirsiniz. Evet. Bu konuda bilginiz ne? Şeyi、evet. Bilgi de biliyoruz, biz biliyoruz yani bunu. Anlıyor musunuz? Hadislerinden, Allah Resulü Aleyhisselam. Bir namazın vakti, bir namazın vaktine kadardırdır. Üç vakitte biliyorsunuz kerahat vakti vardır. Kerahat olmasının sebebi ise aynen Süleyman'ın, Süleyman, Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi hani hüt hüt nerede ya bana bir delil getir ya da karışma ayetinde hüt hüt geliyor, Belkıs'ın kavmini şeytan aldatmış. Hepsini güneşi secde eder vaziyette durduğundur. Allah'ın yaratmış olduğu şeyleri şeytan insanlara güzel göstererek ne yapmıştır? Aldatmıştır. Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında güneşi görünce ne diyor? Galihaze Rabbidir. İşte bu benim Rabbimdur diyor. O da batınca ben doğrult vatanları sevmem. Muhakkak Rabbim bana kendini tanıtacak. Ben kavminin eş boşluklarından vereyim diyor. Şimdi burada güneş hep Kur'an'da zikrediliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu güneşin üç halinden bahsediyor. Diyor ki bu halde namaz kılmak. Bir doğarken şöyle güzel bir hali oluyor. İki gölge sıfır olduğunda bir de güneş batarken güzel bir hali var. Bu şeytanın boynuzunda doğar ve batar diyor. Şimdi sabahın vakti ne zaman çıkıyor? Güneş doğmaya başladığında. Ne diyor aleyhissalâtu vesselâm, bundan sonra kılınmaz mı diyor? Değil. Güneş çıkana kadar, iki mızrak boyu, bir mızrak boyu çıkana kadar ne yapın? Namazı kılmayın çünkü şeytanın iki boyununda doğan ve müşrikler o vakit ibadet eder. Bir mızrak boyu çıktı. Ne yapabilir insan? Bakıyoruz. Kabımıza göre gitmeyeceğiz demin anlattığımıza ters düşeceğiz değil mi? Bir ibadetin kabulünde ikinci esas neydi? Sünnet. Sünnet. Bir gün seferdeyken Ali sallallahu aleyhi ve siddine epey yol gidiyordu sabaha yaklaşıyor ordu yorgun Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve siddine siz dinlenin ben namaz bekleyeceğim diyor. Bilan diyor ki ne yapmalıyız sen de dinlen ben beklerim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir uyanıyor ki göğsü güneş ısıtmış sıcacık bir bakıyor Ey Bilal ne yaptın? Sen öğüten Allah ben öğüten. Allah Allah. Kalkın diyor. Burası şeytanın bastığı bir yer. İşte Allah'ın Resulü işte buradaki sularla hamur yorduk develere eğitim diyor. Ve o bölgeyi çıktıktan sonra namazın sünneti ve farzıyla ne yapıyor? Eda ediyor. Çünkü Ebu Davut'ta gelen rivayette düşman süvaresi dahil kovalasa seferde de, kazarında da sabahın sünnetine ne yapmayı felicek ediliyor. Şimdi haşa değil, kafretenle kaçırılan bir namaz peygamber tarafından ne yapıldı? Sünnetiyle, farzıyla tekrar kılınmış vaziyete geldi. Kafarede Müslüman'da gelen rivayette bir namazın vakti, bir namazın vaktine kadardı. Ama güneş bir mızrak boyu çıktı mı, insanın namazı hemen ne yapması, tılması gerekir. Veya imam deseydi kitabu salat'ta geldiği gibi kişi diyor uyandığında namazın bir rekate de kırılmış güneş de tepeye gelirse o tamamlasın. namaza yetişmiş demektir diyor. Bunu yapabilir. Eğer kaçırmış da uyumuşsan kalktıktan sonra sünnetin de farzını da. Ne zamana kadar? Öğlenin terazi vahsinden kadar ne yapabilir? Kılabilir. Çünkü aleyhissalatü vesselamın bir gün uyuyup kalıp vitri kılamadığı var. Öğlenin evvelinde 12 rekat ne yapmıştır? Kılmıştır. Ve kitab-ı talakta ünnet bağrılığında, atı sitapların kalak bağrılığında gelen bir rivayette üç şey insandan ne yapmıştır? Kalemi kaldırmıştır. Birisi nedir? Uyuma. Uyuma. İkincisi unutma. Üçüncüsü de bayramat. Allah Aleyhisselatü Vesselam kişi diyor uyandığında namazı ne yapsın? Kılsın. Üçüsi bir sebep var. Kere atsa eklersin. Şimdi unuttu Müslüm'de gelen rivayette bir insan namazı yirmi senede unutsa ne yapsın, hatırladığında kılsın, bunun bundan vakit yapardığı nedir? <gülüyor> Bayıldı. Hangi vakitte ayıptıysa o zaman kılsın. Benim bildiğim <gülüyor> gibi. Bir de alakalı şöyle, bir de alakalı yaşadığım yalanların uyandığında, yalanların uyandığında kendisi de、yani、hiç bu şekilde burakçı、şey, başıma gelmedi. İlk defa ilk geliyoruz. İlk geliyoruz. İlk geliyoruz. Geldi şimdi orayı. Yıl, ondan sonra kalk ya bir lan. En az dokuz namaz、evet. kılınıyor. Dokunuyor fakat onu kaza olarak kılıyoruz yoksa fazla olarak. Aynı mesele. Fazla kaza değil. Allah Resulü Aleyhisselam üç bir rivayette dört kazası vardır namazı. O da ne dedi? Hep savaş halindedir. Ömer küfrediyor, şu müşrikler diyor bizi işte dört vakitten işte bir rivayette üç vakitte ne yapamadık? Kıldır,、e, kıldırmadık. Allah rafi aleyhissalatu vesselam bir ara ezan okutturur. İşte öğleyi, ikindiği, akşamı, yatsı, kaza ettiği var. Ama ne、no、zamana kadar Nisa suresinin 101, 102 ve 103. ayetleri inene kadar savaş anında bile namazı ne yapmak terkelim. Ordunu ikiye yapın. Bir. Bir, bir kısmı önde namaz kıldırırken bir kısmı silahlarından düşmanı gözetlesin. Eğer hasta ve yaralıysa onların silahları bırakmalarında ek geliyor. Rahmet var burada. Bir sıkıntı yok. Onlar kıldığımı geri geriye gitsin. Silahları alsın, öbürleri gelsin. Demek ki savaş anında bile namaz terk edilmiyorsa cemaatle kuruluyorsa bu işin artık kazası ne yapmıyor? Kalk. Ama o ana kadar bir kaza söz konusu. Fakat biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında, nübüvvette Kur'an birden ne yapmadı? İndi. Hükümden hep bir olaya binaya, peydepey indi ve bu hükümde bulunan son şeklini almıştır. İstanbul'da namazın terki yoktur. Ama cemi vardır. Unuttuğunda kılmalarıdır. Uyandığında kılmalarıdır. Ama pek yok. Güzel ki bunun bir insan unutma, affet veya herhangi bir şeyden dolayı değil de uzun bir süre namaz kılmadı. Evet. Daha, yani gafi davranışı kılmadı. 10、evet. sene, 15 sene, 20 sene. Evet. Bu insan bu namazı evve etti. Yönü avlaya çevirdi.、Evet. Bundan sonra o namazın telafisi nasıl oluyor? Var mı böyle bir vakı? Böyle birisi var mı? Günümüzde çok mu turşeda? Var. Varsa bakalım, yoksa olsun bakalım. Var mı böyle bir şey? Babayi? Bir babayi değil mi? Bizim din aramada bir şey yok. Benimimizde He? böyle bir şey yok. İşte、Ama、insan bugün, tevbe edip samimi olarak Rabbına döndüğü artık kim İslam'a girer? İslamını güzelleştirirse geçmişinden daha azından da hesaba çekilemez diyor. Kim İslam'a girer, İslamını güzelleştirmezse geçmişinden daha azından da hesaba çekilebiliyor. Namaz konusunda da kişi kıldı, bıraktı, günah işledi etti, dönüp samimi bir şekilde tövbe ederek ibadetinde ihlaslı olursa geçmişinden sorumlu olmaz inşallah. Namazın kazası yok. Şunu ne dediğimiz, imanı şahpin şeyler yani beğendiler. Bir türlü insanlarda kazalar var. Şun net kılalım. Çalışma, yeme, içme, yatma、er, ya ailesinden farkasın senin evlerin dışında bütün zamanlarınızı namaz yani namaz kılmakla geçirip olur mu abartıya kadar、evet. bu şekilde devam edeceksin. Fatma'nın babası da büyük yani İslamiyesiyle. Kim、tamam. onlarla bizim aramızdaki ahad namazın terkidir. Kim namazı terk ederse müstehcen. Müslümanın 80'in kimi olur ibadet? İmam. İmam ise gelen kitabını imanda. Allah Resulü'nün asabı namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran mümkün değilmez. Tövbe suresinin 5 ve 11 ricayetinde tövbedir. Namazı kılan. Zekatı verirse onun sindinde kardeşler kardeşleriniz çıkar. Kardeş olmada dininin illet olarak neyi gösteriyor? Evde namazı kılar. Veya Mürdeseir suresinde sizi sakar cehennemine sokan nedir? Biz namaz kılanlardan. Veya Ömer'in şehit olma haricesini hatırlıyor musunuz? Kucağı yediğinde tüf geçiriyorlar. İş karnından dışarı çıktığını görünce evaplıyor. Ömer'in artık şeyi yok. Beni kim vurdu? Falan mecbursun. Allah hamdolsun. Namaz kılmayanın İslam'dan nasibi yok. Namaz kılmayanın Firavun'la, Aman'la, Harun'la haşlolanacağını söylüyor Allahü Teâlâ. Ve bunun gibi birçok naslar geliyor. Bu da neyi gösteriyor? Namazın terki İslam'dan çıkaran hükümlerden geliyor. Ama toplum bu naslardan ne de bir haber. Mesela yaşamış olduğunuz toplumda namazın terkiyle alakalı bilinen ifadeler nedir? Sen şuraya bak, yani kalbe bak, inkar etmediğin müddetçe hiç sorun değil. Hatta Allah rahmet etsin. Benim ebem veya nenem, bizim oralarda ebe deriz. Namazını böyle Hüseyin kırmazsan, bak gızgın saç üzerinde sana amaz duracaklar. Fakir dediği bize böyle denir, böyle öğretirler. Ama hiçbir zaman namazın hükmünü bilmez. Kendine bilmezdi galiba ama ben namazı alıştırmaya çalışıyorum. Sen şuraya bak. Halbuki Nastar'a gidelim. Nisa suresini çok bir an var mı? Kardeşler. Ne alem diyeyim. Zaten bu. Orada namazdaki altı nifak hareketi var, biliyor musunuz? Mümini de mümin olduğunu anlatan ibadetlerden birisi namazdır. Münafığın da münafık olduğunu belirleyen, anlatan ibadetlerden birisi nedir? Namazı namazdır. Münafıkların hal ve hareketlerini Allah Azze ve Celle kitabında bahsederken Nisa 141-142-143'te ne diyor? Onlar namaza nasıl kalkar? Şu şenere kalkar. Allah'ı çok az zikreder. Başka gösteriş yaparlar. Devam edelim. Rüsnü ve hitabı salata geliyorsunuz. İbn-i Ömer diyor ki gelen rivayette, Allah Resulü'nün asabı hasta olsa dahil sabah namazına iki kişinin umuduna ellerini koyar, Ayakları yerde sürünerek nereye gelirdi?、Şey. Niye? Bu günü affık. E nasıl yani? Yine aleyhissalatü vesselam Müslüm'ün naklettiği rivayette sabah ve yatsı namazına camiye kim güç yetiştiremez diyor. Müslüm'ün affıkı üzeri. Bir gün biz diyor Ebu Kureyre Allah bundan lazım olsun. Deccal'dan konuşuyor. Üstümüze Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çıkagelidir. Hatırladınız bu rivayet. Hepiniz biliyorsunuz da ben size o biraz hatırlatayım. Ben size diyor bundan daha büyük bir belayı haber vereyim mi? Bu küçük şirk. Yani riyadır. Peki küçük şirk nedir? Bilir misiniz? Allah ve Resulü en iyisini bilendir.、Diyor. Küçük şirk odur ki kişi şirk namaza durur. Namaz kılarken birinin kendini izlediğini görür ve namazını güzelleştirirse bu küçük şiddir. Şiit, küçük, küçük şiddir. Neyi iptal ediyor kardeşler? Ameli iptal ediyor. Eğer gösteriş olarak yani riyakar olarak namaz kılar da bir insan bu ameli iptal ederse telki neyi iptal eder? Mahallar. Beyim an vardı. O da ne yaptı? Hizmet bir çizgi. Allah hepimize hayır versin. Ama bu nasları bilmeyen birine, sen namaz kılınıyorsun, sen müslüksin, sen kafirsin, sen İslam'dan nasibin yok, sen tıraundan, haman'dan, karmından haşron olacaksın, bunu diyemezsin. Bak kardeşimizin içinizden bir tanesi soru soruyor ve namazda biraz gevşeyin, ne yapın?、Yani、kılmak istiyorum ama bir şekilde. ama şeytan, ama dünya bir şey oyalıyor. Bakın Ahmet'in üstesinde bir rivayet geliyor. Birçok kavim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a beyata geliyorlar. İşlerinden bir tanesi geliyor. Neyse niyatı göstermiyor. Ben diyor iki vakit namaz kılarım. İşine geliyorsun diyor. Beş vakit kılmak diyor bir tanesi. Allah Resulü diyor ki fark etmez diyor. Niye böyle diyor? Çünkü adamın zaten böyle namazları diyor. ikiye gözünü dikmiş, gücü yetmiş, Allah Resulü üç desek açacak. Kıl fark etmez ki. Yine, Ahmet Müsned'in de naklediyor, biri geliyor diyor ki, ey Allah'ın Resulü, benim kalam çok kalabalık. Ben hiçbir şey bilmiyorum, kafamda tutamıyorum.、Ya、bir Fatiha'yı dahi öğrenemiyorum. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber de bu sana ne yapar? Namazını yeter. En askarıda nasıl kılacağını, ne yapıyor, anlatıyor. Yine kolaylık var mı? Ayakta kılamazsanız, doktor raporıyla notu olarak kılarsınız.、Cık. Ne diyor?、Musat. Oturarak kılıyor. Olmadı? Hı hı. Olmadı imalan kılıyor. Bak bir kolaylık var. Sefere gittiğinizde dört kıldığınızın iki kılıp ortur mu bir kılıp yürüyerek kılıp birittik kılıp imalan. セフェルミサフェルミサフェサフェルサフェルミサフェルミサミサフルミサフェルミサフルミサフェルミサフェルミフェルミサフルミフェルミサフェルミサフェルミフェルミサフェルミサミサフェルミサフェルミサミサフェフェルミミサフェルミミサフェルミサフェルミサフェルミサフェルミサフェルミサフェルミサフェルミサフェルミサフェルミサフェルミミサル Bakayım. Seferinin mülleti şu kardeşim.、Yani、önce kelimeleri istiyorsan kelimeleri nasıl mı istiyorsun? Yani sınırları hangisi istiyorsun? Yani nasıl öyle değil mi? O soru.、Için. Nasıl? Baştan anlayın. Bir bevdede oturan, orada ikamet eden muhkim olan namazını Allah Hazretleri, Cevdi, Kitabı, Resulü Sünnet'inde nasıl diyorsa beş vakit böyle kalması gerekiyor. Ama Müslüm'ün kitabın misafirinde Enes'ten gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'de durdu mu namazın dört Zurguleyfe'den öte biliyor musunuz Zurguleyfe? Medine'ye beş kilometre? Yedi. Takrimetli değil mi? Altı. Üç mil. Üç mil. Dönünceye kadar namazı kısaltıyor. Ne kadarmış? Medineden Zulhuleyfeyi geçinceye dönünceye kadar namazı ne yapardı? Kısaldırdı diyor. Medineden Zulhuleyfe üç mü? Yani altı falan diyor. Ben yedi diyorum. Uzundan tutuyorum. Yedi kilometreden sonra dönünceye kadar nedir? Seferdir. Veya Ebu Bekir'in müsnetinde 135 numaralı rivayette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim doğduğum yer Mekke. Hicret ettiğim yer Medine. Medine'de durdun mu? Dört. Zulgüleyfe'den öteye dönünceye kadar gidiyor. Sağda kalkıyor diyor ki ey Allah'ın Resulü ben hak zamanı Kabe'ye gidiyorum. İki ay ticaret yapıyorum. Namazı kısaltacak miyim? Elli yılda kalsam evet. Dönmek hastiyim. Bu da şunu gösteriyor ki bir insan o zırklayıp eden öte misali, o bendeyi geçti mi, dönünceye kadar namazı kısaltacak.、E, seferde mesafe vardır, zaman yoktur. Ama kadınların mahrem meselesindeki rivayete bakarsanız, bir kadın bir gün bir gecelik mesafeye mahremsiz ne yapmasın? çıkmasın. Kadınların seferinde ise ne girdi? Bir de zaman girdi. Mahrem varsa o da öbürüyle aynı noktada. Ama mahremsiz bir gün bir gecelik yorculuğa ne yapmasın? Mahremsiz çıkmasın der. Evet. Ve bir açıklık daha getireyim. Soru gelmeden. Müslüm'ün kitabı orucu açarsanız sahabe Allah onlardan razı olsun ki soruları sormuş ki biz de ne <gülüyor> yapabiliriz? E Allah'ın Resulü diyor, ben ticaret için falan yere gideceğim ama oruç tutmayacağım diyor Ramazan ayı. Orucu evde mi yiyeyim, yani yemeği evde mi yiyeyim, çıkayım yoksa yoldan orucu bozayım. Aleyhissalatü vesselam evdeye çıkıyor. Namaz diyor, evde mi kısaltayım yoldan? Yolda diyor. Son meddeyi çıkmadan kısaltamazsın. Şimdi ihtilaf tarafını da sormak istiyor musunuz? Şimdi ben şunu merak ediyorum.、Evet, 90 kilometrin hikayesi var ya. 90 kilometrin, mesela böyle bir şeyler mi? Hikaye bir... mi? Yani biz bunu diyoruz. Kostöce bir、yani. ümmetin yaptığına hikaye mi diyoruz? Ne diyemez böyle? Peki, buyurun. Bizim buradan İzmir 96'da diyoruz. Biz Belediye Bornova'ya gidiyoruz. Burundan 6-11、evet. kilometre, 85 kilometredir buradan Bornova'da.、Evet. Hep böyle bir ikilemdeyiz. Sallalım, sallalım. Oradan... ...gönüllü. Şimdi alemin birisi, Ramazan ayında bir beldeyi sohbete gidiyor. Aha diyorlar, hocamız geldi. Diyor. Şimdi meseleyi kaybeden istiyor. Biri diyor ki, koca diyor, bu hilaf başka.、Diyor. Bakıyor, siz ne diyorsunuz diyor? Bir, bir gündür. Siz ne diyorsunuz? Vallahi siz daha iyi değilsiniz. De ben sana yalan <gülüyor> istiyorum. İslâm'daki Zurg-ı Leyfe'den、evet. öte ki bu böyledir. Ha 90 kilometre neden çıkmış? Ha, bunları sorduğunuzda vallahi ben çıkarmadım bunu ben bilmiyorum. Kim çıkarmış? Neye çıkarmış? Bilmiyorum demiyorum ama ben çıkarmadım. Peygamber <gülüyor> Efendimiz'in Zuruleyfeden çıktıktan sonra namazı kısalmasında、evet. çıkarken ki gidiş niyeti, surye gider dönmem kısma, hesabe、i̇şte、var mı yani bir mekan var mı, size mecaana? Yok. Zurluleyfeden öteye dönünceye kadar yani zurluleyfeye niyet else de、evet. oradan dönse、evet. de aynı şekilde olur. Örnek iki tane. Örnekteydi. De. Benersin. Sahabelerinde birçok örnekleri var. Bu konuda. neredeyse koskoca bir cilt olacak hadislerde atlar var. Hatta Hazreti Ömer'den Allah kendisinden razı olsun gelen rivayette biz diyor falan savaşta iki sene falan yerdeydik namazı dönünceye kadar iki kıldık diyor. Yine gelen rivayette biz falan yerde diyor altı ay kaldık dönünceye kadar namazı iki kıldık. Ölçü zurgul eyler. Bahsettiğim zaman değil hocam. ölçü, cipliyeti, düzlüğüne ne atıyor, ne yapıyor, ne yalan yapıyor. Kıyaslama yok mu o zaman? Tabi burada kıyas var. İş yapan iblis. Beni topraktan, onu ateşten yarattım. Ben cipliyi tuttum. Ben ona secdeye meyrettim. Ne tarde, ne hürlalet dedi. Veya İsrail olları da onu örnek alıyor. Faiz haram olur mu? Aynı şey iş gibidir diyor. Allah onlara iç canı haram kılıyor. Onlar ne yapıyor? Zira niye miyorsun diyor. Eritiyor, satıyor, parasını yiyor. E,、evet, triyas var mı öyle? Ama bizim. Peki evlatlar da? Alın alın. Anlatmak istediğim şu kaldı. İsminiz ne? İslam. Yani, bizim anladığımız onları. Ben anladım. Allah Resulü, İsrâat Reslâmı, gelen rivayetleri bakarlar. Zulfelefeden ölçüyor. O da 3000, yani 3000'den sonrasına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep namazını kısaltmıştır. O kadar. Yaptığı amel budur. Ama ondan sonra, biliyorsunuz Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın benden sonra duyduğunuz bir emir, bir negid olsa, bunu insanlara ne yapın? Anlatın. Allah anlatanın yüzünü aartsın sözüne binayın. Allah'ınlardan razı olsun. yönetim dışındaki kalan sahabeler hep yeryüzüne ne yapmış dağılmıştık. Hatta benim komşum, esnaf komşum, araştırma görevlisi Çorum'da bile dört tane sahabenin mezarını tespit etmişler. Hatta İslam alimlerinin bir, Arap alimlerinin bir kitabını okumuştum. Bu misyonerler Afrika'ya gidiyor. Herkes İslam'a davet ediyor.、Yani、biz de gidelim, bir de biz yedelim şunları. Deyip bir çıkıyorlar. böyle insanlar çürüp çıplak böyle hareket eden ki orada aynı o imkanlar var. Namaz vakti geldiğinde ezan okuyup namaz kıldıklarına geliyorlar, şaşırıyorlar. Dilde yok, bir tercüman var. Ne yaptılarsa anlaşamıyorlar. En son yaşlı bir adamı işaret ediyorlar. Onunla konuştuklarında o da derdini anlatamıyor. Onları gelin diyor, ormanın derinliğinde bir kabre götürüyor. Ve işaret ediyor. Sonra anlaşıyorlar. İşte burada yatağın Bizim atalarımıza, atalarımıza gelmiş, anlatmış ve alemler diyor ki Allah-u Alem, Allah Resulü'ne sahabından bir tanesi diyor, oradadır veyahut ona uyanlar da. Yani davetle Medine boşaldı ama insanlar İslam'a ne yaptı? Bölük bölük akın etti. Nereye akın etti? İslam'ın merkezine ve sahabelerin savaşlarda ölmesi, yerini birilerinin doldurması, Bir çok müşkülatların çıkması bilen insanların o anki azlığından birçok istahtlar sözler havada uçan şeyler ne yaptı gitti ama、e, insanların çoğu Allah ﷻ tarafından uyuması gerekirken ki mesela sahabiyet en yakın kimdi? E bu Hanifedir. Allah ﷻ kendisine rahmet etsin. Ne der kitabında en haşiyede? sahip bir hadis gördüğünüzde benim mesefim ne nedir? Veyahut talebesine diyor ki ey, ey imam bu yahu benim ağzımdan çıkan her şeyi yazmıyor. Ben bir beşerim. Bugün bir şey söyler. Yarin ondan dönerim. Yine onun ölümüne yakın Medine imamlarında İmam Malik sünnet muzun gemisi gibidir. ona binen kurt, kurtulur diyor. Veyahut bize bir söz söylese o sözün sahibine bakarız. İster alır ister reddederiz ama şu kabirde yatanınkinin üstesine alır. Onun damadı İmam-ı Şafi'ye bir söz soruyorlar. Ne diyor? Ben böyle biliyorum. Allah'ın kitabında bulamadım. Resulullah'ın sünnetinde bilmiyorum. Oradan bir tanesi de Ey İmam diyor. Allah Resulü böyle diyor. Ne dersin? Diyor. Yani verdiği cevabın zikrine sen beni diyor ki liseden çıkar sen. Yoksa beline cünlar bağlayanlardan mı zannediyor?、Yani、Yahudilerden.、Allah. Elbette ki Allah Resulü İsrâlatı ve İslam bir söz söylese ben de ona ters bir söz söylesem yaşamımda da dikkat edin ölümümde de ben bu işten arıcı ettimler. Ve onun en has karabelerinden Ahmed Ebâ Hanîfî, Süfiyam. Ee, Şafii, Malik ne yapmak? Takrif etme. Aksine onların aldığı kaynaktan aldık. Allah onlardan razı olsun. Her ne kadar bu sözleri söyleseler de bu hidayet imamlarımız insanlar hep onların vermiş olduğu iştihaklarının peşlerinden gitmiş yanlışlarının söylediği halde doğru mu yanlış mı sorgulamasına gitmemiş yanlış diyen insanların sorgulamasına gitmiş. Sen muhammed şahiden daha iyiyim mi? Onun bildiği şunları biliyor musun? Sen müştehid misin? Bu çok ifadeleri getirmişler. Halbuki biz masum olarak Peygamber Aleyhisselatu Vesselamı tutuyoruz. Onun ölümünden sonra masum birimiz istemiyoruz. Her insan hata edebilir, hatalar bize masustur. Ama Allah'ın dininde hata eksik ne olmaz, bulunmaz. Yapılan her ihtilaf Allah'ın dinine. Resulullah'ın sünnetine ne yapılması, götürülmesi ve hal çaresine gidilmesi gerekir. Seferi meselesine gitmeden önce daha abdeste bile ittifak edilmeyen ne kadar ne çıkmıştı?、Meselesi. Onlar çıkmıştı. Bir maide aldın İsa Kırkış'ta. Bir kadına dokunmaktan tutun, bir mesten tutun, bir ayağın yıkanmasına tutun. Neler neler çıkmıştı? Ama doğru olanı nedir? Besmele çıkeceksin, kanaklar ilanlayacaksın, ağzına bulması vereceksin, sümküleceksin. Bir de üst korkuluk yıkacaksın. Deniz kenarında bile olsan, azarlar üstten fazla yıkamayacaksın. Kapıya geldiğinde böyle böyle etmeyeceğim. Komple gideceğim, geleceğim. Kulakları, meselet, ayakları yıkayacağım. Aptek suyundan tabi bu tabi olsan tek şeyini olmaz. Artık kalan suyu da ayakkabı çizeceğim yerler. Diğer türlü askarlı da manşevare edecek. Apteş. Ve bozucu halleri Allah Resulü getirmiş. O da evvela şenlik birçok ihtilaklara ne yapmış insanların gitmiş. Doğru olan Allah'ın kitabı ve dinnetedir. Ama yanlıştık bizlerdedik. Anlayışımızda veya taklitimizde. Allah anlayışımızı al, dinimizi al. Benim değil mi? Doğrudur demin. Benim bildiğim bu. Taklit değil mi? Ama bir adam günde kaç kilometre yürür? Evrardır, İslamlardır. Saatte ne yapıyor? De bir adam en fazla 30 kilometre yürü. Kaç gün yürüyebilir 30 kilometre? En fazla 3 gün. 3 gün 30'er kilometrede yürüyse 90 kilometreden sonra adam dalanları diker diyor. Ne yapar? En az bunun 15 gün dinlenmesi lazım. 15 sünden sonra seferleri biterdi. Ah sana kanebi meselini devmiştim. Yani an、yani、sohbetin başında burada mıydı? İcbari kurluk, ihtiyari kurluk dedik ya. İcbari kurlukta insan neyinden sorumluydu? Aklından, Aklından sorumluydu. İhtiyari kurlukta neyinden sorumluydu? Vahide. Yani aklı vahiyini yapacak, tabiikliacak. Elçi sünnetin itikadı nedir? Akl. Vahye mukaddem değil. Nedir? Akıl değil, vahiy aklamdır. Yani akıl sürücü değil, sürüleridir. Hatip değil, muhataptır. Bu olduğunda hiçbir müşkilat yok. Ama hanefi mezhebi aklını önde tutar vahiyedir. Akıl. Akıl dini eder, mantık dini eder. Yani. Evet. Akıl dini de İmam Hazan'da yok ki zaten. Hanefe mezhebinde itikat imamı kim hocam? İsmin neydi?、Evet. Zülkinmiş. Zülkin. Benim isim Hüseyin. Hanefe mezhebinin itikatta mezhebi kimdir? Ah ben de Ebu Hanife. İtikatta kimdir?、Evet. İmam Muğatulü'dir. Ebu Hanife'nin akıdesi bozuk. Biliyor musun? Biliyor musun? Tabi Hanife 80'da doğdu, 154. Allah kendisini rahmet etsin. İman Muatürdi mi? Tabi Hanife 80'da doğdu, 154. Allah kendisini rahmet etsin. İman Muatürdi kaçta doğdu? Bildiğimiz işler olacak da. Bu silsene yola gider, en sondaki her zaman bir saniye sonra. Tabii bir,、evet. bir, bir bakalım. Bakalım ölçeceğiz şimdi. Metre burda. イまたの手で行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行 i たら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一緒に e n たら、一緒に行ったに行ったら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、一 s に行 r たら、一緒に行ったら、一緒に行ったら、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 Arkadaşlar, arkadaşlar.、Evet. Hanginiz haklı? Hocam, bize ve ben、e, akılla bizim anlayış kapasitemizde anlayabileceğimiz bir soru olduğunu ben şey yapmıyorum. Yok, burada Teala... içerme veya mantık şeyi yapmıyorum. Aslında、e, bir、Allah、şey Teala... vermeye çalışıyorum.、Evet. E, yani yer, mekan, Allah-u Teala'nın varlığını bulduğu yeri Rabbimizin bize verdiği akıl ve mantıkla anlatabilmemiz için...